Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopeya Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Her programda olduğu gibi size tekrar hatırlatayım, Botanitopeya et email.com elektronik posta adresi aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman buna ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. E, eski kayıtlarım da e, Açık Radyo'nun web sitesi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün stüdyoda yalnız değilim, yanımda çok değerli bir konuğum var, yazar Buket Uzuner. E, Buket Hanım hoş geldiniz programı. Hoş, hoş bulduk. O, arasında vakit ayırıp <gülüyor> bana geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Seve seve geldim. Zaten sizin bir dinleyicinizim. Ay, harika çok çok teşekkür ederim. Tabii bütün açık radyo dinleyicileri sizi tanıyor. Burada benim sizi takdim etmeme hiç gerek yok. Ama ben e, bu programın kapsadığı konuları da e, düşündüğümüzde benim açımdan öne çıkan çok önemli bir özelliğiniz var. Ee, tabiat dörtlemesi olarak adlandırdığınız e, ekoloji, çevre mücadelesi ve iklim değişikliği ekseninde e, konuları Şamanlık e, öğretisi üzerinden anlattığınız kitaplarınızdan e, e, yola çıkarak söylüyorum bunu Eko eleştirel romanlar yazan birisiniz Hı -hı. Ee, Bugün biraz sizin kitaplarınızdan da aldığımız ilhamla Edebiyatta doğanın haklarını savunma geleneğini, doğa yazınını konuşacağız. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee... Ben de teşekkür ediyorum. Bu konular çünkü hala çok e, popüler değil. Hı -hı. Popüler olmayınca da bir köşede belli insanların sanki ilgi alanıymış gibi görülüyor. Halbuki çok hayati konular ve Hı -hı. hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden özellikle programınızda botanik bitkiler... Yeşil dünya var, hem de ütopya var. İkisi de benim çok ilgi Hı -hı. alanıma giriyor. Ee, balık izlerinin sesinin okurları özel bir okuru vardır. Onlar ben ütopya ve distopya deyince anlıyorlar. Benim Hı -hı. de çok ilgi duyduğum bir alan. İkisini birleştirmekte bir ayrı bir zeka belirtisi. Ee, çok şık bir e, buluşma olmuş. O yüzden zaten ilk programın adıyla büyülenerek Aa, çok dinlemeye başladım. Ederim, sağ olun. Sen doğru bir yerdeyim gibi geliyor bana ha, Çok çok teşekkür ederim sağ olun bunu sizden duymak çok güzel benim için Siz de sağ olun hep beraber herhalde tabiatın sessiz gibi görünen sesine aslında ses olmaya çalışacağız Hı -hı. Çünkü e, e, tabiatı hep sessiz e, ifadeyi sesle e, olan bir şey zannediyoruz En büyük insanların yani sapiens anlamında insanın en büyük yanılgı çok yanılgılarımız Hı -hı. var da çok kibirliyiz ee, ama en büyük yanılgılarımızdan birisi de e, konuşmayan konuşmayı ses vermeyi bizim yaptığımız şeyler... ...ya da en fazla hayvanların ses çıkarması olarak gördüğümüz için tabiatı sessiz zannediyoruz. Aslında tabiat konuşuyor. Evet, ama keşke konuşma, dile gelse de söylese. Değil mi aslında geliyor yani <Gülüyor> ifade biçimi ile dille olmak zorunda değil. Ee, burada notlarımdan biraz yardım alacağım. Bu Christopher Maines diye bir e, Amerikalı... E, ...ekoloji yazarı var... Hı -hı. ...onun Nature and Silence... ...doğa ve sessizlik diye e, önemli bir makalesi var... ...yeni bir sayılır... ...92 Hı -hı. yani... ...1800'lere göre hareket başladığına göre... E, ...yeni sayılır... ...o diyor ki... E, ...bizim kültürümüzde genel olarak... ...okur yazar olan toplumlar anlamında... ...bizim kültürümüz diyor... ...doğa sessizdir... ...yani konuşan bir özne olma durumu... ...sadece insana ait bir imtiyaz gibi görülür... ...ve korulur... Hı -hı. Hı -hı. ...buna karşılık animist... Kültürlerdeki bizim Şaman eski şamanlık kültürü gibi. kültürü gibi. Yani doğaya bir ruh atfetmiş toplumlarda. Sadece insanlar değil hayvanların, bitkilerin hatta taşlar gibi, nehirler gibi cansız varlıkların da ki cansız tırnak içinde yazmış Hı -hı. Çünkü cansız değiller. Hı -hı. Bu varlıkların da bir şeyi anlatabilen hatta bazen insanlara iyi veya kötü fakat anlaşılabilir mesajlar veren özneler olarak kabul edildiklerini görüyoruz. Burada insan diline ek olarak kuşların, rüzgarın, solucanların, şelalelerin, ağaç kakanların birer dili vardır diyor. Hı -hı, güzel. Bizim unuttuğumuz zannederim bu. Ve tabii dünyanın da bir dili var. Yani aslında biz bütün dünya ile birlikte, bütün taşıyla, toprağıyla, kurduyla, kuşuyla, evet, hepsi bir bütünsel bitimiz. bir canlıyız evet, aslında değil mi? Evet, bu gayet evet. teorisinin de söylediği bir şey. Aslında bütünsel bir canlıyız. Evet yani bu teorilerin hepsinden önce, ben, e, bu benim ileri sürdüğüm bir görüş değil. E, aklın yolu birdir, bütün e, tarihçilerin, antropologların da birleştiği bir nokta. Dünyadaki bütün kültürler tek tanrılı dinlerden monoteizmden önce hepsi animist kültürlerdi. İşte bunların kimini biz şimdi kızılderiler üzerinden görüyoruz hala yaşayan. Ama işte kuzeyde Thor tanrısına inanan Vikinglerden Zeus'a inanan işte Hindistan'da ki bütün o, o animist dinler gibi inançlar gibi eski Türklerinde şamanlığı hepsinde söylenen şey... Tabiatın dünyanın bir bütün olduğu. Bizim onun sadece parçası olduğumuz. Ama galiba bu beş, son beş bin yıldır monoteist tek tanrılı dinlerle birlikte. Ki e ona vaktimiz evet, evet, efendisi diyor. olduğunu Hı -hı. söylüyor. Yani dünyayı senin için yarattık diyor. Hı -hı. Bu ne demek sen dünyanın efendisisin. Buyur tepe tepe kullan. Hı -hı. Halbuki ondan önce bir parçası olduğumuz... Bir şeyin içinde sadece bir ögesi olduğumuz bir düzenin içinde elbette o düzeni korumaya saygı gösterir insan. Hı -hı. Yani e, evin sahibi değil bir misafiri olduğumuz yerde ne kadar özenli kullanırız eşyaları, yiyeceği Hı -hı. paylaşırız. Halbuki evin isek birden biz lütfetmeye başlıyoruz diğer canlılara. Aslında önemli olan da şu anda şimdi bu bilinci vermek değil mi? Yani bu bilince sahip olmak. Ekolojik bilinç dediğimiz bilince sahip olmak. Bu dünyanın bir parçası olduğumuz duygusuna sahip olmak. Bence Ve, vermek değil hatırlatmak. hatırlatmak Biz unutmuşuz bunu. Şey. Yani bu çok önemli. Bu birden duruyoruz hatırlatmak deyince. Evet. Çünkü hatırla deyince zaten var olan bir şey. Unuttuğumuz bir şey geliyor. Ama bu bilinci vermek deyince gene orada zaman zaman benim de kapıldığım bir duygu bu. Ee, gene bir üstünlük gene bir kibir var yani hmm. bu bilinci verelim Bu bilinci verecek olan biz değiliz zaten Hatırlamak Evet unutmuşuz bunu Bunun en güzel yollarından biri de sizin yaptığınız gibi herhalde hikayeler değil mi? Edebiyat yoluyla belki Sanat e, yoluyla sanat evet yoluyla. bunu yapmak Ben e, hani edebiyat alanında e, biraz e, bana kızacaklardır eminim diğer sanat dağlarında Ama ben edebiyatı söz sanatını hikayeyi bütün sanatların anası olarak görürüm. Bir resmin de önce, imgeden önce hikayesi vardır. Bir işte fincanın da önce bir adı vardır. Adını vermeden fincanı bilemeyiz. O yüzden edebiyatın, söz sanatının, dilin gerçekten kılıçtan çok keskin olduğu, nasıl kullanacağımızla ilgili, hikayelerin de çok önemli olduğunu. Bakın bütün tek tanrılı dinlerin, semavi dinlerin, kutsal kitaplarında hep Normalde mitolojik sayacağımız hiç içinde inanılmaz gibi görünen küçük hikayeler arasından anlatır bilgiyi. Yani e, sapiens biz insanlar e, hikayeden anlayan bir türüz. Hı -hı. Hikaye içinde anlıyoruz. Direkt bir deneme türünde ya da e, teorik bir kitabı ancak o konunun uzmanları alıyor. Sıkılıyoruz biz. Hı -hı. O yüzden hikayenin gücü buradan ortaya çıkıyor. O kadar güçlü ki. Kutsal kitapların içi hikayelerle dolu. Yani edebiyatta da bunun örnekleri var. Yani doğa yazını diyebileceğimiz. Bununla ilgili size birkaç örnek bizimle paylaşabilir misiniz? Aslında bu doğa yazını denen şey ilk kez Amerika'da ortaya çıktı diye kaynaklar söylüyor. Bu biraz bana dokunuyor yani. Hmm. Açıkçası içimi acıtıyor çünkü... Hakikaten biz şu anda Anadolu'da hangi çiftçi kadınla konuşsanız hikayeler içinden başlar tabiatı anlatmaya. Biz böyle bir gelenekten gelen bir kültür olmamıza rağmen maalesef bunu unutmuşuz. Ve unutmayı çok severek sanki bir beton aşkıyla yaşayan bir topluma dönüşmüşüz. Ama bu edebiyatta şimdi önemli bir ekol olarak... Ee, ekokritisizm olarak adlandırılan fakültelere e, bölümler açılan bu e, çevreci eleştiri aslında 20. yüzyılın ortalarında bir edebiyat türü olarak kabul görüyor. Türkçe'ye doğa yazını ya da çevresel eleştiri şeklinde çevrilen bu tür e, henüz tam Türkiye'de yerleşmedi ancak yabancı e, edebiyat Fakültelerinin bölümleri içinde yer alıyor. Yani örneğin Amerikan dili ve edebiyatında hmm. ya da İngiliz dili ve edebiyatında. Evet farklı kav yeni kavramlar var işte derin ekoloji ya da ekolojik düşünce meselesi değil mi? Mesela evet bir, bir, evet aslında gibi, bu isimler geliyor. bizi biraz e, şaşırtabilir. Ekokritisizm ya da işte çevresel ekoloji, çevresel eleştiri gibi kavramlar bizi biraz... Kafamızı karıştırabilir Oysa aslında e, tabiatla insan ilişkisi Tabiatla tabiatın canlı olduğunu Kabul eden bizim e, Ninelerimizin ve dedelerimizin e, Dönemlerini Hikayelerini hatırladığımızda Aslında çok içimizde yaşattığımız e, Bir konunun e, Okullarda okutulan şekli diye Basite indirgediğimizde bir e, Önce rahatlıyoruz Telaşa Hı. kapılmamamız gerekiyor e, o kadar kendi hayatımızın içinde ki bu e, Örneğin e, bize e, eski Türklerin hala şu anda Sibirya'da yaşayan Hakas Türkleri e, böyle yaşıyorlar Çünkü orada, Türkiye'ye gelmiş ve burada çalışan Şaman geleneklerini göre yaşıyorlar. Evet yani onlar şamanlar hala hı hı. Başka bir dine hı hı. Hı hı. geçmemişler hı. Hı. E, Timur Bey var Timur Davletov o, Onun da e, bu konuda yazılmış güzel kitapları var Ben kendisinden ders alıyorum diyebilirim sağ olsun Bana çok yardımcı oluyor e, Hem okuduklarım hem ondan öğrendiklerimle Özellikle su ve toprak romanında da işlediğim bir konu Örneğin bir ağacı kesmeden önce şamanlar ağacın ruhu olduğuna inandıkları için çünkü canlı olan her şeyde ruh var ölünce beden kalıyor ruh gidiyor bunun üzerine metafizik dini metinler yazılabilir bu beni çok ilgilendirmiyor beni ilgilendiren her canlının bir ruhu varsa çiçek açan meyve veren ağacın da canlı olduğunu ...kabul ediyoruz, o halde onun da bir ruhu var. Evet, aborjinlerin de aslında ağacı keserken önce ondan özür dilediklerine e, evet, dair bir, bir şey aynı, bir var. Evet, zaten aynı inanç anlayışmış. ve ağacı sarılıp eski Türkler ve hala akaslar bunu yapıyorlar. Ağaçtan özür diliyor. Şimdi ben gençlerle üniversitelerde konuşma yapmaya gittim ve bunu anlatınca gülmeye başlıyorlar. E, ya da işte bir geyiği kesmeden önce e, geyik yiyecek. O geyikle konuşuyor ve göz teması yapıyor. Aslında burada yapılan şey bir etik bir anlaşma. Yani vicdani bir sorumluluğu dile getiriyor. O hayvanla göz göze geldiğinizde o hayvanın haklarına ki etik budur. Başkasının hı hı. haklarına saygı göstermek, hakkı olduğunu kabul etmek. Hı hı. Ee, ve, ve o geyikle göz göze gelip onunla konuşmaya başlayan kişi dışarıdan bakınca şu andaki yani 21. yüzyıl bakışıyla bize bir delinin e, bir hayvanla konuşması Delirmiş olduğunu fikrini verir. Halbuki o sırada yapılan şey şu. Daha fazla tüketmemek üzere bir vicdani hesaplaşmaya giriyor insan. Ve ondan başka bir hayvanı ihtiyacı olmadığı için kesmeyeceğini Kesmeyeyim. anlatıyor. Aşırı tüketimden. Şimdi bu, bu buraya geldiğimde üniversitelerde tabii amfidekiler kırılıyorlar gülmekten. Ben onlara dönüp hamburger sever misiniz diyorum. İşte çoğunlukla seviyorlar. Peki o e, hamburgeri yerken köfteye bakıp orada ineğin gözlerini görüyor musunuz dediğimde... ...kimisi öğürmeye başlıyor, kimisi gülüyor veya şok geçiriyor. Çünkü o etin... O gerçekle yüzleşmiyorlar. Evet. E, bir de yani o hamburger donmuş olarak geliyor ya e, sanki fabrikada yapılmış zannediyor. Hmm. O kadar tabiattan koptuk ki tabiatın canlı olduğunu e, hatırlamamız e, zaman alıyor. Ve onu hatırladığımız anda zaten ben hani herkes vegan ya da vejetaryen olsun... Gibi bu insanın kişisel vereceği bir karar. Öyle bir amaçla yola çıkmıyorum. Sadece hatırlamamız ve etiğin, ahlakın... E her canlı için geçerli olduğunu düşünmemiz. Tabiat içinde bir etik var. Tabiatın haklarını teslim etmek. Ve onların da hukuksal varlıkları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Yani mesela bir şu anda o nehrin ismini unuttum ama o nehrin de hukuksal bir kimliği olduğu, varlığı olduğu. Mutlaka. E Çünkü canlı. Hı hı, tabii canlı. Canlı olduğunu hı hı. kabul ettiğimiz her şeyin hakları var. E, bunu zaten farkına vardığımızda bu çok demokratik bir anlayış. O yüzden sadece kızıl derilere, eski Türklere bırakılacak bir şey değil. Bu bütün e, dünyada yaşayan her insanın böyle bir sorumluluğu olmalı. Hatta Birazdan adını anacağım ama bu alanlarda büyük özveriyle çalışan 3 kadın profesörümüz var. Onlarla çok gurur duyuyorum ben. Hı hı. E, Ufuk Özdağ Hacettepe Üniversitesi'nde Amerikan Dili Edebiyatı'nda Serpil Operman. Gene Hacettepe'de e, İngiliz Dili Edebiyatı'ndan yeni emekli oldu. Onların çalışmaları çok kıymetli bu alanda. Özellikle yetiştirdikleri gençler açısından. Ufuk Hanım'ın özellikle toprak etiği alanında çok büyük çalışmaları var. Hı hı. E, bu alana adını yazdırmış olan bir Amerikalı orman e, mühendisi Aldo Leopold'un geleneğini devam hı hı. ettiriyor. Aldo Leopold'un toprak etiği aslında bütün dünyada e, çok önemli bir ses yaratmış. E, ben de e, bilenler vardır biyoloji, ekoloji üzerine eğitimi aldım. İlk eğitimim onun üzerine. Ve sonra biraz da dünyayı merak eden, dünyayı hmm. gezmek isteyen ama e, bunun için bulabileceği tek ekonomik kaynak burs olan bir çocuktum. O yüzden birçok üniversiteye başvurmuştum. İlk Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde mikrobiyal ekoloji. Hmm. 80'lerde hmm. mikrobiyal ekoloji şimdi bile tuhaf geliyor. Mikrobiyal düzeyde e, ekolojiye ilgi duydum ve onda e, yüksek lisans çalışması yapmaya gittim. Ee, o zamana kadar biyoloji eğitimi almış botanik eğitimi almış birisi olarak örneğin ekstrem koşullarda yani çölde veya e, kutuplarda buzda e, canlıların yaşadığını çok düşünmemiştim bu eğitimle hmm, rağmen. Hmm, Ama hmm. çölde de o çöl iklimine uygun bakteriler hmm. toprakta hmm. yaşayabiliyor kutupta da var bunlar zaten bunları farkına vardığınızda dünya değişmeye başlıyor dünyanın hakimi falan olmamız mümkün değil. Zaten şu anda yaşadığımız ekonomik, e, ekolojik e, kriz artık e, iklim değişikliği denmiyor biliyorsunuz. İklim, i̇klim krizi, krizi deniyor. Evet. Şu anda yaşadığımız şey aslında kendimizi her şeyin efendisi zannetmek ve e, sadece e, parayla yaşayabileceğimiz, paranın getirdiği güçle hmm. mutlu olabileceğimizi sanmak ve herhalde Bildiğimiz dünya tarihi, insanlık tarihi içinde en mutsuz olduğumuz yüzyıldayız şu evet, anda. Evet, bir felaketle karşı karşıyayız şu anda. Bir milyon türün e, çok yakın bir gelecekte yok olacağına dair Birleşmiş Milletler'in bir raporu Bunun var. Bunun etik olarak ahlaken, yani vicdanen yani bizim üzerimizde çok büyük psikolojik bir sıkıntı yarattığını düşünüyorum ben. Yani ben psikiyatrist değilim. Fakat insan birine verdiği zarar yani Dostoyevski'nin suç ve cezasında Raskolnikov'un en büyük depresyon sebebi... Ee, ...artık ekonomik ya da başka bir varoluş sebebi değildir... O, ...o işlediği cinayetle ilgilidir... ...biz de o kadar çok tabiatı katlettik ki... ...sadece büyük savaşlarda... Evet, ...insan evet. kardeşlerimizi öldürmemiz değil... ...tabiattaki bütün canlılara yok ettiğimiz için... ...öyle bir laneti de yaşıyoruz... ...şu andaki evet. depresyonumuzun sebebi... ...kendi evimize verdiğimiz zararın... ...yarattığı vicdan evet. azabı olabilir... ...psikiyatristler beni affetsin... <gülüyor> Kendi kendini yiyen bir canavar gibiyiz yani şu anda. Kesinlikle öyle. E ne dersiniz Buket Hanım bir müzik arası verelim mi? Bir soluklanalım. Evet. Bugün sizin getirdiğiniz bir e, parça var onu dinleyelim. E, bu Can Yücel'in e, şiirini daha önce Yeni Türk yapmıştı. Şimdi Güvenç Dağüstü'nün e, Fazıl Say'ın e, birlikte yaptıkları bir e, albümde Yeşil Mişik. Tamam dinleyelim. harika dinleyelim o zaman. <Gülüyor> Çift yaprakmış dalında yumuşacık tutmuşum tutmuşum ellerinden senin düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik yeşil mişik sasmışik içindeymişik yeşil mişik balıklar gibimiş sessiz ve karanlık. Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesim, susarmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sasmışik. İçindeymişik, yeşilmişik, sasmışik. kısa geliyordu. Merhabalar. 94.9 açıkladığınız ee, sevgili konuğum yazar Buket Uzuner ile doğa yazının üzerinden konuşuyoruz. Evet Buket Hanım biraz Türk edebiyatına baksak mı doğa yazını konusunda ne dersiniz? Elbette. Son 5 dakikamız kaldı. Elbette çünkü aslında sanki doğayla e, doğa yazınıyla, eko eleştirizmle, ekofeminizmle sanki sadece batılılar uğraşmış gibi e, bir izlenim doğuyor. Oysa bizim edebiyatımızda ta 70'lerde, 60'larda e, özellikle Zeki ile Said Faik Hı -hı. hikayelerinden başlayarak Hı -hı. E, denizle ilgili, kuş, balıklarla ilgili, kuşlarla evet, ilgili yani bütün öykülerinde o hiç hiç diye mesela Bitkiler konuşur, ağaçlar konuşur. Son kışlarında mesela değil mi öyle bir not yani almışım? Yani o, o bütün çocukken mesela şimdi bebekleri çocukları olan bizi dinleyen herkese söylüyorum. Yani çocuklarınızı bununla uyutun. Said Faik'le uyutun ve Hı -hı. tabiattan hışt, hışt diye bir ses gelir. Onu bulamaz ha. bir türlü. Tabiatın konuşunu Yaşar Kemal'i tabii anmadan asla Hı -hı. geçemeyiz. Yetmişlerde e, onun özellikle... E, e, Deniz Küstü romanı çok hmm. kıymetli. Halikarnas balıkçısı ta 45'te Aganta Bruna Brunata'yı Biliyorsunuz evet, yazıyor. Evet, Mavi de çok bahseder. Evet, Necati Cuma'nın Susuz Yazı. Hmm. Ee, yani orada aslında kuraklık evet, romanı. Evet, doğru. Orada bir sus savaşı vardır. Evet, yani aslında tabii o... o biz e, onu hep işte oradaki o tecavüzle falan hatırlarız o roman. E, roman Tabii ben roman diyorum. Kusura bakmayın hmm. filmi sonradan aklıma geliyor. Ama e, aslında romanın... Ana karakteri kuraklıktır, susuz Hı -hı. yaz. Fakir Bay Kurt'un kaplumbağaları 80 Hı -hı. yılında. Hı -hı. Ee, sonra Latife Tekin'in Berçü Kristi çöp, çöp masalları önemli. Ben e, iki Yeşil Susamur'u kendimden bahsetmekten biraz ayıp... Yok yok tabii yo, tabii tabi, ben de öyle söyleyeceğim. Öyle bir ben eğitimden... <gülüyor> <gülüyor> İyi aile çocuğu eğitimi böyle başımıza dert oluyor ama... Orada biraz Yeşiller Partisi... Evet e, nedense o romanda var. hep Susamur'ları sanki bir çocuk kitabıymış gibi aldılar. 90'ların başındaydı değil evet, mi? Evet 91 hı. yılında çıkmış bir roman ve yeşillerin, Yeşiller Partisi ile ilgili bir roman... O alanda belki de öncülerden birisidir. Yani şeye gelmeden önce e, tabiat dörtlemesi, su, toprak, hava, ateşe gelmeden çok yıllar önce böyle bir şeye zaten ilgi duyuyormuşum demek ki. Bir de çok okunmayan benim kendime en yakın hissettiğim romanım e, Balık İzlerinin Sesi. Yine bir balık var orada. E, o romanı da şimdilerde e, daha yeni kuşak okur. E, distopya, Ütopya üzerine tezlerde hmm, kullanıyorlar. Hmm. O romanın da e, hani şey e, sonunu söylemiş olmayayım ama romanda bir, bir yerde de e, dünyaya yararlı işler yapmak isteyen ilkeleri e, ve ülküleri olan insanların yani etik e, kavramına çok değer veren ahlaka vicdana değer veren insanların dünyayı terk etmesi tehdidi hmm, karşısında hmm. büyük bir Ekolojik e, kıyamet kopar ve dünyanın bütün suları bir kara delik hmm. gibi bir yerden yok olurlar balıklarla birlikte. O da 92-93 yıllarında. Evet, bugün belki bunu yeni bir bilinçle bunu okumak aslında hoş olabilir. Yani eğer okumamış olanlar varsa. Evet ben de şimdi yani e, o işte 20'li 30'lu yaşlarımda yazdığım kitapları şimdi buradan bakarak e, başka birinin yazdığı, genç bir yazarın yazdığı kitap gibi görmeye başladım doğrusu. E, tabii bunları söylerken Hikmet Birantı anmadan evet, asla asla evet. geçemeyiz. Hı? Onun için ayrı bir program lazım. Evet evet. Lazım. Mutlaka. Alışağıcida. E, evet. Anadolu e, sohbetle, manzaraları. Anadolu manzaraları muhteşem. Türkiye'de e, bize şu anda bile tuhaf, e, yeni gelen bir şey, bitki sosyolojisini 1904 doğumlu evet, Hikmet bitki Sosyolojisi Birant bir kavram. Evet, bunu kuruyor Ankara Üniversitesi'nin fen fakültesinde. E, bence e, zaten Hikmet Birant Cumhuriyet tarihimizin Cumhuriyet'in bu ülkede yarattığı eğitim reformu mucizelerinden birisi, 1904'te doğmuş birisi, hmm. Atatürk'ün Cumhuriyet eğitim reformlarından yararlanarak Almanya'da okuma fırsatı buluyor hmm. ve geri dönüyor orada kalması kalabilirken çok daha rahat yaşayabilecekken dönüp Türkiye'de çok hmm. önemli işler yapıyor. Bence bu çok önemli. Sizinle bu konuda bir program yapalım. Ee, isterim ben de evet harika bir sohbeti. çok teşekkür ederim Katılıp geldiğiniz için Hikmet Biran üzerine konuşmak üzere sözünüzü de almış olarak tamam. o zaman programı ben de kapatıyorum. teşekkür ederim ben... ve çok değerli bir program hem bitkilerle tabiatla ilgileniyoruz hem de Ütopya ile ikisi aslında sizin programınızda çevreci eleştiri alt başlığı konabilir ha. diye umuyorum <gülüyor> tekrarlarız bununla ilgili konuları çok çok teşekkür ben ediyorum ben teşekkür ederim Evet sevgili botanik Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar e, Buket Uzuner'le sohbet ettik. Doğa yazının üzerine tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.